dergi. Talksamış.0'a çık radyosunuz ve Açık Elgi programını dinliyorsunuz 24 Mayıs 2022 tarihli yayınımızda Yeniköy'e uzanıyoruz. Bu sene ikinci kez düzenlenecek olan Yeniköy Caz Günleri önümüzde duruyor. Eee Yeniköy'ün kültür ve sanat mekanlarını eee Kendine lokasyon olarak belirlemiş bir şehir festivali Yeniköy Caz günleri yaza yaklaştığımız bu günlerde de şehre çok yakışıyor diye düşündük. Geçen sene biraz uzaktan takip etmiştik aslında orada olup bitenleri. Şimdi bu sene e, aradaki mesafeyi biraz kapatalım istedik ve konuklarımız var. E, Mikrofon uzatacağımız daha fazla bilgi almak için bu konuda Başak Zorlu, Ahmet Lütfe Şişman ve Andreas Metzler sum üzerinde buluştuk dört kişi olarak. Merhabalar, hoş geldiniz Açık Kardiyo yayınlar arkadaşlar. Merhabalar, hoş Merhaba. bulduk. Teşekkür ederiz. Evet, vakit ayırdığınız için bu e, günlerde özellikle e, yoğun olduğunuzu tahmin ediyorum. Çok çok teşekkür ederim. E, ama bir yandan da daha fazla e, bilgi aktarmak istedim. Yeniköy Cihaz günleri çok büyük bir promosyonla başlamadım. Bu bir yandan da iyi bir şey. Henüz Yeniköy Caz günlerinin... E, Formatı itibariyle de başka türlü olması düşünülmezdi ama bana şehrin e, tansiyonunu gösteren, e, şehre aslında kendi kıymetini yeniden teslim eden bir etkinlik olması hasebiyle çok kıymetli geldi e, buradaki organizasyonunuz. Kısaca geçen sene e, başlayan bu e, organizasyonu açıklayıp dinleyicilerine ilk defa duyanlara Yeni, Yeni Köy Cazgın'a biraz anlatmanız mümkün mü acaba? E, tabii ki de. Çok teşekkürler bu güzel giriş için. Ee, Yeniköy Caz Günleri aslında fikir olarak 2019'un sonu gibi e, Andreas Ahmet ben e, üçlüsü arasında konuşulan da bir şeydi ve devamında da hani fikir olarak ortaya çıktı ve kuruldu. Ama tabii bu güncel COVID süreciyle birlikte biraz durmak zorunda kaldık. Hı hı. Çıkış noktası olarak Yeniköy'ü merkezini alıyor. Yeniköy'ün sokaklarını merkezini alıyor, mahalleyi merkezini alıyor, mekanlarını merkezini alıyor. Ve bütün kurgusunu ve tavrını da buradaki işte komşularıyla, mekan komşularıyla vesaire devam ettiriyor. Ee, biz geçen sene ilkini Eylül ayında gerçekleştirdik. Eylül ayının son haftasında 3 gün süren bir konser serisiyle gerçekleştirdik. Ee, buradaki Yeniköy'de apartman Yeniköy, Sedona Concept, Yeniköy Panayır Rum Ortodoks Kilisesi'nin avlusu gibi yerlerde ve Mixa gibi bir çiçekçinin bahçesinde aslında 3 gün arka arkaya gelen bir konser serisi olarak çıktı Yeniköy Caz Günleri. Evet. Ee, hiçbir zaman hani kendisini ifade ettiği noktada ee, çok büyük bir semtini sahiplenme yok. Sadece var olanı desteklemek üzerine kurulu bir organizasyon ve aslında ekibiz. Ee, biz e, hani ipin ucundan nereden tutarsak oradan faydası olur diye biraz da bu girişimi kendi mahallemizde yaptık. Çünkü aslında her birimiz, Andreas, Ahmet ben de, köyde yaşayan, çalışan, işte vaktinin çoğunu e, burada geçiren e, kişileriz. Hı hı. Biraz aslında hayatımızın akışı döngüsü burada devam ediyor. Hı hı. Ve neden olmasın? Yaşadığımız yerde bir şeyler yapmaya başlayalım e, diyerek aslında fikri ortaya çıkarttık. Bu güzel de evrildi. E, bayağı ilgi gördü. Mahalleli tarafından da ilgi gördü. E, i̇şte hani katılımcılar tarafından da ilgi gördü. ile ilgi gördü. Bu bizi kere çok mutlu etti çünkü hani ilk senenin o verdiği heyecan ve hani ne olacağını bilmemenin üstesinden aslında şimdi gelebiliyoruz ikinci seneyle birlikte. Evet. Ee, ki keza çıkış noktasında da bizim destekçilerimiz çok iyi ve hani bize Gözü kapalı da giren markalardı, keza mekanlar da bu şekilde. Herkes bir şekilde bize kapılarını açmış oldu aslında, hem bizi hem fikre hem de bu şehirde e, böyle yeni bir yeni bir şeye. Evet. E, bu sene de ikincisini gerçekleştiriyoruz. Aktif olarak bu hafta artık bugünden itibaren 24 Mayıs-29 Mayıs arası ve artı 4 Haziran tarihlerinde e, konserler. Konserlere ek başka aksiyonlar daha çok sokaklarda da var olacak e, bir planla. Yani ki günleri ikinci kez gerçekleşiyor. Evet. Daha kapsamlı da... bir program üzerine çalışıyoruz. <gülüyor> Heyecanlıyız bunu. <gülüyor> daha kapsamlı bir program üzerine çalışıyoruz. Yani önümüzdeki yıl için mi söylüyorsun Başak? Yoksa? Hem bu sene için çünkü aktif olarak hani bütün bu mekanlarda kurguladığımız konserlerin çok başka dinamikleri de oluyor. <gülüyor> Ama mesela her sene. Daha da hani daha da kapsamlı, daha da belki biraz böyle yeni köyün sınırlarının ötesine çıkabilecek ama bu mahalleli tavrında kalacak bir program üzerine devam edeceğiz gibi duruyor şimdilik. Evet, bunların tanında merak ederim aslında konuşmakta isterim. Ee bir yandan şey vurgusu çok önemliydi. Yani Yeniköy'ü sahiplenmekten ziyade hani var olana vurgu yapmak. Yani Yeniköy'ün kültür ortamına bir nevi aslında hareket ve canlılık katacak bir perspektifle konuya yaklaşıyorsunuz. Dolayısıyla aslında bir sample e, sınırlanması da gerekmez. Ama e, öte yandan Yeniköy'de caz günlerinin yapıyor, yapılıyor olması Boğaz'da Caz günlerinin gerçekleşecek olmasının da ayrı bir çekiciliği olduğunu itiraf etmeliyim. İstanbul kültür sanat ortamına bakarken oldukça orijinal film bir etkinlik gibi de gözüküyor. Ee, burada aslında sözü Ahmet Lütfü Şişman'a bırakmak isterim. O e, geçtiğimiz seneden bu yana gelişimi nasıl gözlemledi, izlerimlerini nasıl aktarmak ister? Programın ayranı da geçmek istiyorum. Bugün çok kıymetli bir e, sergi açılıyor. Mesela caz zamanı sergisi onları da konuşacağız. Perşembe günü başlayacak konserler de var. Program da oldukça Yoğun ama olabildiğince farklı perspektiften Yeni Köy Caz günlerini değerlendirmek isterim. Dolayısıyla sözü diğer konuklarıma bırakıyorum. İsterse Andreas da söz alabilir tabii ki. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, dediğiniz gibi geçen seneden bu seneye birazcık uyuyerek e, ilerledik Yeni Köy Caz günlerinde. Biraz önce Başkan söylediği gibi e, geç, geçtiğimiz sene 3 gün içinde 5-6 e, konserle ilkini gerçekleştirmiştik e, festivalimizin. Hı hı. Bu sene e, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi aslında bu gece galamızı Avusturya Kültür Ofisinde Miri Akoğlu'nun Caz Zamanı adlı sergisiyle yapıyoruz. Ve e, caz günlerimiz de böylelikle başlamış oluyor. Hı hı. E, konserlerin yanında e, bu sene başka deneyimler de olacak. E, mesela e, ilk defa Bozcalı Jazz Festivali'nin keşif programından Ses Yürüyüşü'nü Yeniköy'de yapacağız. Evet. Ee, Nedir sesçilik bu çok edelim. ilginç, biraz açar. Ee, anlatır mısın bize nasıl bir şey oldu? Tabii ki, e, Bozcaada Caz Festivali'nde sanıyorum iki senedir e, onların keşif programı dahilinde ada içinde yapılan bir yürüyüş bu. Aslında tabii bunun temelleri 70'li yıllara dayanan bir, zaten var olan bir e, deneyim tipi. E, Bozcaada Caz Festivali'nin arkadaşlarımızın da desteğiyle aslında burada tabii bir parantez açıp e, Türkiye Caz Alanından bahsetmek lazım belki. Kesinlikle. E, Onun... Türkiye Cazı 2019 yılından kurulan bir oluşum. Biz de onun bir parçasıyız. Bolca'da Caz Festivali'ndeki dostlarımızla da zaten onun vasıtasıyla daha yakın hale geldik. hocam tanışıyor olsak da. Hı hı. Ve işte bu bir meyvesini vererek bizim gibi yeni çok yeni bir festivale bizden biraz daha büyük ve biraz daha eski bir festivalin katkılarıyla birlikte bir şey yapmaya çalışacağız. Ee, bu parantezi burada kapattıktan sonra e, ses yürüyüşü, e, yeni köyde bir çam, e, iki önemli parkımızdan birden sonra olan çamlık e, parkından başlayıp yine e, diğer parkımız olan plaj parkında bitecek. E, yaklaşık bir saatlik bir yürüyüş olacak. Hı -hı. Burada ara sokaklara gireceğiz, e, deniz kenarına ineceğiz. E, burada katılımcılardan beklediğimiz ve onların da daha çok e, zevk alacağını düşündüğümüz şey aslında e, yeni köyün seslerine. Odaklanmak ve bunları e, eğer mümkünse e, kendi cihazlarıyla kaydetmeleri hı hı. E, ve günün sonunda bu sesler üzerine düşünmeleri. E, burada sadece yani yeni köyün çok güzel kuş sesleri, ağaç seslerinden bahsetmiyorum. E, geçen bir motorun sesi de olabilir, bir e, varsa inşaat sesi de olabilir. Ama bunu birazcık daha e, derin ve üzerine düşünerek e, yürüme. Evet. E, yapmalarını e, istiyoruz e, ve çok güzel bir şey olacağını düşünüyoruz. Sonunda kaliteli seslerle de eğer mümkün olursa e, bir e, ses tasarımı yaparak tabii ki biz değil e, bunu bu işi profesyonel bir e, müzisyen ile onu da ileriki günlerde yayınlamayı düşünüyoruz. Çok heyecan verici, çok güzel. Sağ olun. E, bunun dışında başka deneyimlerimiz geçen sene bizde trüyo ile konser yapan Randy Esen, Iki, iki tane e, caz vokal sınıfı gerçekleştirecek. Hı hı. E, bu Araka Yeniköy'de olacak. Bir tanesi profesyonel caz e, vokalistleri için olacak bir sınıf. Diğeri ise e, her seviyeden caz meraklısı e, sanatseverlerin e, caz vokal hakkında bir şeyler duyabileceği... ...belki e, ileride söylemeye niyetleri varsa ilk bir bilgi alabilecekleri bir sınıf olacak. Hı hı. E, benim çok heyecanlandığım yine Panayorum Ortodoks Lisesi'nde olacak... Kuş gözlemi üzerine bir deneyim başlıklı bir panelimiz var. Hı hı. Ee, burada 15 yaşında bir kuş gözlemcisi olan Çağın Abbasoğlu ki geçen sene Türkiye'de en çok kuş gözlemleyen e, profesyonel kuş gözlemcisidir kendisi. Hı hı. O ve e, ses tasarımı yapan Çinsel Karacabey ile Başak'ın koordinatörlüğünde bir panel gerçekleştireceğiz. Hı hı. Ee, bildiğiniz gibi bizim bu seneki e, sembolümüz de bir karga zaten. Evet. Kargayı kendimize model olarak seçtik. O yüzden kuş gözlemi de bu noktada festivalimize bağlanıyor. Evet. Yine aynı mekanda aynı gün YOK yayınlarının organizasyonuyla Adnan Arduman ve Mira Kolun katılma ile high five ve jazz kültürü üzerine bir panelimiz olacak ve bu iki kişinin iki katılımcının YOK yayınlarından kitapları da olduğu için. Bir imza günü de gerçekleşecek orada. Bu da gayet... Hmm. E, aslında işte pazar günü birazcık Panayır'ın Ortozlet Kilisesi'nde şey haline geçecek. Panayır gibi panayır. geçecek. Çünkü evet. iki tane de konserimiz var orada. Evet. E, böylece birazcık feserimizi büyütmüş olduk aslında. Sorunuza cevap verebildikler. Evet. Yani. Çok çok güzel geliyor okula hakikaten. Panayır kelimesi de çok hoş oldu. Festivalin... E, oh. Kadim ruhunda yansıtıyor hakikaten Yeniköy'ün çok farklı ses katmanlarına temas eden caza çok farklı perspektiflerden bakan bir öneriyle karşımıza çıkıyor. Yeniköy caz günleri bu arada bu seneki sembolümüzde bir karga dediniz onu da notlandırayım. Kargayı ki ve arkadaşları Yeniköy'e sihirli bir dokunuş yapıyor diye anons ettiniz zaten bu seneki temayı birbirine sihirli dokunuşlar yapan herkesi kendi içindeki müziği keşfetmeye davet ediyor Yeniköy Caz Günleri ve bu akşam da açık değerli Yeniköy Caz Günleri'ni bu sene ikinci kez düzenleyen ekibin çekirdek ekipten Başak Zorlu Ahmet Lütfi Şişman ve Andreyaz Metzler'le birlikteyiz. Evet süremiz ilerliyor. Yarısını geçtik. E, programa da, da e, bakmak istiyorum. Dediğim gibi Melih Akoğlu'nun Caz Zamanı sergisi çok heyecan verici zira 1980 ve 1990 yılları arasında çekilen caz fotoğraflarından oluşturuyor. E, yani e, adeta şu anki caz sahnesinin böyle bir ön tarihini izleyebileceğimiz çok kıymetli bir iş ama e, Andreas'a da söz vermek isterim Andreas meslere de e, Boğaz'da e, Yeniköy'de e, caz günlerini o nasıl deneyimledi bir e, müzisyen ve icracı e, olarak ondan da aslında festivalin öne çıkarmak istediği özelliklerini duymak istiyorum hazır bulmuşken kendisini yayında. What, what, what are you feeling about Inicor Jazz this, this year program? What, what do you think? <laughs> yeah, I'm very happy, of course, for this program this year because we uh, could finally invite David Friedman, which we planned already three years ago. And I played with David in Germany, I think, 2016 and 17. Mm -hmm. So I'm looking very much forward to play with him. But also the rest of the program uh -huh. is very good. We have Daria Turkan, which I met here in Turkey. And he's a very international, famous musician. He will play with this great uh, percussionist from Armenia, Arto Tunç uh -huh. And also the rest, we invited Sibel Köse. I played with her a lot, with uh, Eylö, Bitscher, All the people we invited is very, very special for me this year. I'm really looking forward for this uh, festival. Evet, Andreas 4 Haziran'da gerçekleşecek konsere göndermeyle başladı. Siz nasıl hissediyorsunuz bu seneki programla ilgili diye sorduğumuzda David Friedman'la 4 Haziran Cumartesi günü Ausstreck Yutrofes'inde bir konserleri olacak. 2016-2017 yılında ilk defa aynı sahneyi paylaşmış da bir müddettir de aslında bu organizasyona dahil etmek istiyorlarmış. Friedman'ın bir bu fon sanatçısı, marimba besteci ve caz eğitimcisi uluslararası ününde isim. Zamanımız kalırsa Friedman'la da bir şarkı dinleyeceğiz. Bu buluşma için. Özellikle e, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra Derya Türkan ve Arda Tunç nın da sahne alacak olması bu senin heyecan verici e, parçalarından birisi Yeniköy Caz Günleri bağlamında diye ekledi ve tabii ki diğer e, kıymetli müzisyenleri de unutmamak lazım Ziber Sekamiler'den ve Serdar Barçın mesela Kustik ile Tintilio verdikleri isimli e, projeden Apartman Yeniköy'de e, dinleyicilerin karşısına çıkaracaklar Andreas Mesler'den de bir müzisyen gözüyle böyle bir öne çıkan başlıkları kısaca da olsa e, almış olduk. Ee, söyleşinin süresi hakikaten e, kısıtlı o yüzden e, Andreas'a mikrofonu geri uzatırım ama bugün açılan ayın 24'ünde Avusturya Kültür Ofisi'nde açılan Caz zamanı sergisinden Bahsedelim Türkiye'de cazın tarihselleştirilebilmesi için bence çok önemli bir katkı Merih Akoğlu'nun 80 ve 90 yıllar arasında çektiği caz fotoğraflarından oluşuyor. Lütfen anlatır mısınız bize Başak ya da Ahmet? Oldukça önemli. Bugün bildiğimiz manzaranın az evvel de söylediğim gibi bir tür ön tarihini göreceğiz adeta buradaki fotoğraflarda anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Biz aslında 1980-1990 arası Merih Akoğlu'nun aslında tam... Böyle askere gitmeden önce e, Yeniköy hattında Bilsak Caz Kulübü'nün yazlık yerinde çektiği fotoğraflar. Aynı zamanda sadece onlardan ibaret değil, İstanbul Caz Festivali'nden. E, bazı fotoğraflarla. O dönem Türkiye'ye gelmiş, İstanbul'da sahne almış müzisyenlerin ilk defa e, fotoğraflarını aslında görüyor olacağız bu sergide. E, bu fotoğrafların bazıları e, kulislerden, bazıları sahneden kuliste olanlar, Merih Bey'in kendi e, o genç <gülüyor> haliyle girip e, çektiği heyecanla dahil olduğu fotoğraflar. E, yaklaşık 30-40'a yakın e, fotoğraf görüyorlar. E, oluyor sergimizde hı hı. Ee, bu serginin e, başlığı altında çekilmiş müzisyenlerden bazıları Elvin Jones, Paco de Lucia, e, Keith Jarrett, evet, Oscar Patterson, Hermoto Pascoal, Stan Gates gibi isimler var. Biz hali bir de bu e, müzisyenlerin e, şarkılarından, eserlerinden oluşan bir de bir YouTube listesi hazırladık. <gülüyor> e, serginin bu akşam düzenleyeceğimiz galasında da misafirlerimizi bu müzikler eşliğinde aslında alınçısını içerisinde ağırlıyor olacağız. Bir de tabii e, bu akşam sağ olsun Cenk Erdoğan'ın e, galamız için ufak bir dinletisi olacak. Ki Cenk Erdoğan Güzel. zaten festivalimizin bir parçası hı hı. Ee, Avantgarde Folk Selam projesinde ee, Derya Türkan, Artı Tunç Boyacıyan Cenk Erdoğan ve Can Yıldız çalacaklar ee, Bu akşam da sağ olsun bizi ve sevgili Meri'yi kırmadı hem açılışımızı hem sergiyi e, o harika gitar çalışıyla şereflendirecek kendisi Evet Avusturya Kültür Ofisi'nde sanırım festival boyunca görülebilecek değil mi? fotoğraflar? E, fotoğraflar yarından itibaren 25 Mayıs Çarşamba'dan itibaren 7 Haziran'a kadar e, gezilebilecek sergimiz. Evet. Peki programı tamamlayalım isterseniz. Yeniköy Caz Günleri'nde bahsetmediğimiz konserler de var. Sözü son dakikalarda size bırakayım. E, 26 Mayıs'ta konserler Yeniköy Kitapçısı'nda başlıyor demekle yetineyim şimdilik. E, evet 26 yani bu Yeniköy Caz Günleri 2022 programında e, konserler. Cihan Gülbudak iki farklı oturumda Yeniköy Kitapçısı'nda buluşuyor izleyicisi ve ilgilisiyle. Hı hı. İlk oturumunda hem Terem'in enstrüman üzerinden bir dinleti yapacak hem de kendi ciltlediği kitaplarını burada izleyicilere ve katılımcılara sunuyor olabilecek ve hali hazırda zaten uzmanlığı olduğu için bir de bir kitap cilterek demonstre edecek bu iş sürecinin nasıl olduğunu. Evet. Günün devamında da Cihan yine e, Yeniköy kitapçısında akşam e, mevcut konseri adıyla 20-21 arası bir, e, sadece temin üzerine bir konser e, düzeninde izleyicilerle buluşuyor oluyor. Çok güzel. E, biraz daha geç bir saatinde günün yine e, 26'sında e, akustik latin trio Sibel Köse, Kamilerden ve Serdar Barçın üçlüsü Apartman Yeniköy'de 8.30'da izleyicilerle buluşuyor. Biz aslında e, perşembe akşamı bu konserle günü kapamış oluyoruz. E, Cuma günü 27 Mayıs'ta Avangard Folk Selam'la e, ustalara bir selam vererek Avustra Kültür Ülkesi'nin bahçesinde Artur Tunç, Bayecihan, Derya Türkan, Cenk Erdoğan, Can Yıldız'ı ağırlıyoruz. Bu dörtlü ilk defa e, Yeni Cazgürleri ile birlikte bir araya geliyor aslında. Hı hı. E, ve bu bizim için çok heyecan verici bir şey. E, 27 Mayıs'ta, 8.30'da Avustralya Kültür Ofisi'nin Yeniköy Bahçesi'nde bir araya geliyoruz. Ve dediğim gibi ustalara bir selam veriyoruz aslında. E, programın devamında ise... Cumartesi günü 28 Mayıs sabahı Bozca'da kişi film ses yürüyüşü Yeniköy Caz günlerine konuk oluyor. Ve biz bu rotada aslında Ahmet'in de anlattığı gibi bu katılımcıları Yeniköy'de aslında bir deneyime davetmiş oluyoruz. Bu bizim için işte yeni bir işbirliği oluyor başka bir festivalle. Bu Hı -hı. da heyecan verici. Hı -hı. Aynı gün Renze'nin bir ses atölyesi var Araka'da. E, günün devamında. Güne, gün içinde böyle e, üç ile 6 arası bir e, atölyeyle Rendi bize aslında misafir olmuş oluyor. <gülüyor> e, bizim Yeniköy Caz günlerinde 29 Mayıs daha yoğun bir günümüz. <gülüyor> e, Yeniköy Pajaniya Rum Ortodoks Kilisesi'nin avlusunda e, Suzin ile Nada e, etkinliğine bir araya geliyoruz. E, Suzin Akalanma Çoro e, katılımcılara bir ses banyosu başlığında aslında şehrin seslerini ee, içimizdeki sesleri bir şekilde deneyimletmiş oluyor çeşitli akustik e, enstrümanlarla birlikte. Ve e, buradaki izleyiciler diledikleri şekilde alanın içinde var olabiliyorlar. İster, isterlerse otururlar, isterlerse e, başka bir düzende. <gülüyor> ee, bu kilisenin avlusunda devamında Ahmetin bahsettiği e, kuş gözlemi üzerine bir deneyim paneli Hı -hı. ve arkasından da high fi e, ve caz kültürü üzerine Melih Akoğlu ve Adnan Arduman'ın birine Ki senin biraz akşam geç saatinde de Selit konserinde <gülüyor> aslında e, buradaki konumumuzu fin finalize etmiş oluyoruz. Hı -hı. E, çünkü e, Sedona konseptte saat 8.30'da Göksu Sandıkçı Trio'yı ile Eylül çar ve Barış Doğukan Yazıcı ve e, Göksu Sandıkçı ile bir araya gelmiş oluyoruz. E, yeni köy caz günleri aslında bu haftayı e, bu şekilde kapamış oluyor. E, programın 4 Haziran başlığı cumartesi günü de e, yine Avustra Külsöfesi'nin e, balı odasında David Friedman, François ve Andreas Messer ile kapanış konserini gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür Başak, Hakikaten iyi bir özet oldu bu. Tamamıyla kapsamış olduk. Yine de tabii ayrıntıları bir kere daha gözden geçirmek isteyen dinleyicilerimiz olur. Yeni Kör caz Günlerinin sosyal medya hesapları epey aktif. Burada bütün bilgileri de istedikleri zaman ulaşabilirler onu da belirteyim. Evet söyleşimizi yavaş yavaş sonlandıralım istiyorum. Andrei Asar bir kere daha söz vereyim hazır ...o öne çıkanları, kendisi için e, müzikal e, bakımda öne çıkanları söylemişti. Ben çok kısa şöyle bir soru sormak istiyorum ve kısa bir ceva, e, cevap da alabilirsem e, memnun olacağım. Şehrin müzikle ve cazla ilişkisi hakkında bir müzisyen gözüyle neler söyler onu merak ediyorum. Andreas, well, uh, as we are heading towards the end of our interview uh, in the last couple minutes... ...could you please comment on your view uh, on the relation uh, between the jazz music and the city especially the jazz music and the city of istanbul what could, could be your last verse uh, on these terms <laughs> a difficult question yes i'm here i'm here since 2015 and it took me of course some time to dive into the jazz scene here but i have to say after the seven years i'm quite happy i found enough musicians i like to work with and also some international people appearing here. It's a world city, so there are many things to do. And I'm also happy to work with Ahmed and Basak. We met here in they They're open for new things. And yeah, my perspective is, if I compare, I live 20 years in Amsterdam, for example. I think it's, here are also many things going on, if I compare that. So I'm, I'm quite happy and positive about the situation about jazz and uh, the possibilities here. Hı hı. Evet Andreas da şöyle cevapladı. 7 yıldır burada şu İstanbul'da yaşıyor. Pek çok kıymetli müzisyenle bu süre zarfında bir araya gelme imkanı buldum ve çok öğreticiydi diyor Başak ve Ahmet'le çalışmak da e, ayrıca kıymetli diyebilirdi. 20 yıl boyunca yanlış anlamadıysam Amsterdam'da yaşamış hani bir kıyaslama yapmak gerekirse İstanbul'daki durumunda epey olumlu olduğunu, olumluya gittiğini belirtebilirim dedim. Andreas Mesler. Evet, teşekkür ediyorum ben de kendisine bu son yorumları için. Sevgili Başak ve Ahmet, kaparken sizden de son sözlerinizi rica etsem. Çok teşekkür ederiz bizim misafir ettiğimiz için. Ee, bizim çok kıymetli sizlerle birlikte olmak. Ee, buradaki yaşayabildiğimiz bütün dinleyicilerle birlikte olmak. Ee, Hı -hı. Yeni Köy Caz günleri e, umarım bu var olabildiği sürece devam eder. Herkesi konserlere, Yenikaya bekliyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Burada konuşmak bile çok heyecan verici. Aynen şu an olduğu gibi Yenikaya Cihaz günlerini yaparken biz birçok ile birlikte yapabiliyoruz bunu ve dinleyicilerimize sunabiliyoruz. Onların da isimlerini çoğu yerde zikretmeye çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda hepsinde zaten gözüküyor. Evet. Dinleyicilerimizden rica da destek destekçilerimde görmeleri ve bilmeleri çünkü kültür sanatta yapılabilen işlerin birçoğu destekçiler sayesinde yapılabiliyor çok kıymetliler bizim için aynen sizin olduğunuz gibi tekrar çok teşekkür ederim eksik olmayın biz teşekkür ederiz bu arada biletler nasıl temin edilebiliyor onu da Kaparken sorayım. Biletleri mobilet üzerinden online bir şekilde herkes erişebilir. Zaman ayırdığınız için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bu akşamki sergi açılışı öncesi yakaladım. Çünkü sizleri Zoom üzerinde Başak Zorlu Ahmet Lütfi Şişman ve Andreas Mester'le birlikteydik. Bu sene ikincisi düzenlenen Yeniköy Cihazgünleri'yle konuştuk. Evet, radyonuz açık kalsın. Açık, açık dergi. dergi.